Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Anadolu Partisi yok olmamış olabilir. Anadolu Parsı türünün yok olup olmadığı tartışmaları uzun yıllardır sürüyor. Bilimsel adı Panthera Pardus Tulliano olan türün uzun yıllardır fotoğrafları çekilememiş olmasına rağmen biyologların bu alandaki çalışmaları Anadolu Partisi'nin yok olmamış olabileceğini gösteriyor. Yani hala T24'ün haberine göre son olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şadan Başkaya'nın yaklaşık 20 yıldır yaptığı çalışmalar sonucu Anadolu Parsı 8 ilde tespit edilmiş. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı ve Yönetim Bölümü Başkanı Profesör Doktor Şadan Başka yaptığı açıklamada gizemli bir hayvan türü olan Anadolu Parsı'nın Türkiye'de birçok yerde yaşamını sürdürdüğüne ilişkin ellerindeki bulguları çok yakında kamuoyu ile paylaşmayı planladıklarını söyledi. Anadolu Parsi ile ilgili çalışmaların 20 yıla dayandığını söyleyen Başkaya ilk yıllarda bu türün yaşadığına insanları inandırmanın çok zor olduğunu ancak günümüzde birçok insanın kaçak olarak vurulan Anadolu Parsı'nın gördükçe türün yaşadığına dair inancının giderek arttığını ifade etti. Başkaya Anadolu Parsı'nın ülkede en az 30 ilde bulunma ihtimali olduğunu ve türe genelde ayak izlerine dayanarak tespit ettiklerini vurgulayarak Anadolu Parsı'nın ayak izleri ve aralarındaki mesafe Başka türlerle karıştırılamayacak kadar kendine özgü. Yani türün imzasıdır dedi. Başkaya Anadolu Parsı'nın neslinin devam ettirebilmesine de özellikle gececi olması, yani geceleri aktif olması, nokturnal olması diyebiliriz buna. Ee, yine aynı şekilde çok ihtiyatlı olması, zor arazi şartlarına uyum sağlaması ve en önemlisi insanlardan uzak durmayı tercih etmesinin birer etken olduğunu söylüyor Anadolu Parsı'nın. Köy, yayla, mezarlara yakın yerlerde yaşadığını duyan yöre insanları ilk anda büyük bir korkuya kapılabiliyorlar. Bu nedenle türün yaşadığı yerleri kamuoyu ile paylaşmadan önce türün insanlardan kaçan ve uzak duran zararsız bir canlı olduğunu konusunda çok ciddi bir bilgilendirme yapılması gerekir. Aksi halde kaç yılda ülkemizde gizlice vurulan bir iki bireyin yaşadığı sonla aynı şekilde bunlar da yok olabilir. Yani vurulabilirler, tuzaklanabilirler, zehirlenebilirler. Bu da... Onlar için ölüm tehlikesi demek. Profesör Şahdam Başkaya Anadolu Partisi ile ilgili çalışmalarının artan bir hızla devam edeceğini ancak bu çalışmalara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sağlayacağı desteğin çalışmaların başarıya ulaşması için hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Bu noktada türün korunması açısından bu çalışmaların gizliliğinin önemine de vurgu yapmak gerek. Uşak merkeze bağlı 3 Kuyular Köyü Kitapçılar mevkiinde bulunan Kitapçılar Göleti'nde geçtiğimiz hafta görülen balık ölümleriyle ilgili bir açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ölümlerin sudaki sıcaklık değişiminden kaynaklandığını, sıcaklık değişiminin göldeki oksijeni azalttığı söylendi. Açıklamada yapılan incelemelerde göleti besleyen akarsu kaynağı olmadığı ve üst havzasında kirlilik riski oluşturacak sanayi testlerinde bulunmadığı tespit edildi. Gölete 3.53 mg litre oksijen, 24 derece sıcaklık ve 7.4 pH değeri çıktı denildi. Ancak oksijenin neden tükendiği sorusunun yanıtı yok burada. Sadece sıcaklık değişimi mi yoksa buradaki alplerin patlayarak bütün oksijeni tüketmesi mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ergene Havzası'nda kirliliğe yol açan 17 fabrikaya 979 bin lira ...para cezası verdi. Radikal Gazetesi'nin haberine göre Havza'da faaliyet gösteren 40 fabrikada inceleme yapan bakanlık... ...mobil atık su laboratuvarı bulunan iki mobil araçla yaptığı denetimlerde çevre kirliliğine neden olan 17 işletme tespit etti. Bakanlık 2 işletmeye 122 bin, 3 işletmeye 81 bin, 12 işletmeye de 40 biner lira olmak üzere toplam 979 bin lira para cezası vermiş... Denetimlerin kapsamında para cezasına çarptırılan firmalara gerekli düzenlemeler yapabilmeleri için de süre verilmiş. Tabii ki denetimlerin Ergene Nehri'nin bu hale gelmeden önce yapılması gerekirdi diyebiliriz. Fakat neyse neresinden dönülse kardır. Fakat sadece denetimler kendi başına yeterli değil. Koruma politikalarıyla da Ergene Nehri'nin desteklenmesi gerekiyor. Evet, Uluslararası Nasrettin Hoca'yı anma ve mizah günlerine oyuncu Rasim Öztekin'in canlandırdığı Temsilci Nasrettin Hoca 353 kilometrekare 100 ölçümüne sahip Akşehir Gölü kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu 1997 yılından itibaren kurumaya başladığı için ne yaptı dersiniz? Göl yerine kazana maya çalmak zorunda kaldı. Akşehir Gölü 2008 yılında tamamen kuruduğu için haritadan silinme noktasına gelmişti. Her yıl düzenlenen uluslararası Nasrettin Hoca'yı anma ve mizah günleri programında ise temsili Nasrettin Hoca göle birkaç yıldır maya çalamıyor. Çünkü ortada maya çalınacak göl kalmadı. 2008 yılı sonlarından itibaren yağışların artmasıyla biraz göl su tutmaya başladı. 2009 yılında yüz ölçümü 30 km², 2010'da 45 km², 2011 yılında da 80 km'ye kadar ulaştı. Fakat daha sonra devam eden bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle, 2011 yılında yaklaşık tekrar 25 kilometre kareye düştü. 2012 yılının Temmuz ayı başlarında gölün yüz ölçümünün yaklaşık 55 kilometre kare olduğu saptandı. Geçen seneki festival sırasında ise gölün yüz ölçümü kuraklık nedeniyle yaklaşık yine 40 kilometre kareye düşmüştü. Gölün şu anki yüz ölçümü ise henüz bilinmiyor ancak kurumuş olduğu söyleniyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle artık şu sulama projelerinde de bu gezegeni sağlayabilmek için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Esen kalın diyoruz. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve Uygar Özesmi Açık Radyo program destekçisi olun.